Altın Oluk yayınları sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. 18 Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh. Vefatı 1497. Mevlana Yakup bin Osman Çerhi rahmetullahi aleyh Afganistan'ın Kabil ve Gazne şehirleri arasındaki Luger eyaletinin Çerh kasabasında veya Çerh'in Serres köyünde doğdu. Hicri 8. asrın ortalarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası zahit ve müttakî bir zat idi. Komşuları bir yetime ait kase ile kendisine su ikram ettiklerinde, bu suyu kabul etmeyecek kadar takva sahibiydi. Bu hadiseyi nakleden Çerhi Hazretleri şöyle buyurur. Yetim malını kullananlar bundan hiçbir fayda sağlayamazlar. Babasının ve dedesinin türbeleri de kendi türbesi gibi ziyaret ziyaretgâhtır. Nakşi silsilesinin büyük simalarından Muhammed Zahid rahmetullahi aleyh, Derviş Muhammed rahmetullahi aleyh, Hacegi İmkenegi rahmetullahi aleyh, onun mübarek neslinden gelmiştir. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh, gençliğinde ilim tahsili için büyük şehirlere gitmek istedi. Ancak bu mümkün olmadı. O günlerde rüyasında Hızır aleyhisselamın teveccühüne mazhar oldu. Kendisine tahsil için yola çık ve gittiğin yerlerde herhangi bir ihtiyacın olduğunda beni an buyurdu. Çerhi Hazretleri, ''Hızır Aleyhisselam'ın söylediği gibi yaptım ve rüyamın Rahmani olduğunu anladım.'' buyurmuştur. Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh, Mısır, Herat ve Buhara medreselerinde ilim tahsiliyle meşgul oldu. Gittiği her yerde helal gıdaya ve şüpheli şeylerden kaçınmaya azami derecede hassasiyet gösteriyordu. Mesela her hattaki birçok vakıf mensuplarının takvaya helal ve harama yeterince riayet etmediklerini bunun da şüphe ve tereddüde sebep olduğunu görünce onların yemeğini yemedi. Ancak güvenilir bir vakıf olan Abdullah Ensari tekesinde yemek yerdi. Çerhi rahmetullahi aleyh dini ilimlerin pek çoğunu tahsil ettikten sonra Hicri 782, Miladi 1380 senesinde Herat'tan Buhara'ya geldi. Burada hangi ilimle daha fazla meşgul olacağına karar veremiyordu. O günlerde rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tertil ile tane tane Kur'an-ı Kerim okurken gördü. Bu rüyayı tefsir ilmine işaret olarak tabir edip, bu ilimle meşgul olmaya başladı. Bunun yanında diğer bazı ilimleri de tahsil etti. Hocaları ona fetva verebilme icazeti takdim ettiler. Tahsilini tamamlayan Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh, memleketine döneceği günlerde, Buhara'da Bahauddin Nakşibend rahmetullahi aleyh ile karşılaştı. Ve ona, bana gönlünüzde yer veriniz diye ricada bulundu. Nakşibend rahmetullahi aleyh, gideceğin zaman mı bize geliyorsun deyince, Çerhi rahmetullahi aleyh, zat halinizi seviyorum buyurdu. Nakşibend rahmetullahi aleyh, niçin seviyorsun diye sordu. Çerhi rahmetullahi aleyh, Herkesin sevip takdir ettiği büyük ve salih bir zatsınız diye cevap verdi. Nakşibend rahmetullahi aleyh, Daha kuvvetli bir mesnedin olmalı. Ya insanların bana olan muhabbet ve itimadı rahmani değilse buyurunca, Çerhi rahmetullahi aleyh, Sahih bir hadisi şerife göre, Eğer Hak Teala bir kulunu severse, onun muhabbetini insanların kalbine ilka eder. Halk da o kişiyi sever buyurdu. Bu cevap üzerine Bahaüttün Nakşibend rahmetullahi aleyh tebessüm etti ve Biz azizanız buyurdu. Azizan Ali Ramiteni hazretlerinin lakabıydı. Nakşibend hazretleri bu sözüyle Ramiteni hazretlerinin yolunun ''Zamanımızdaki temsilcisiyiz'' demek istemişti. Bu söz Yakup Çerhi Hazretlerini derinden sarstı. Zira bir ay önce rüyasında kendisine ''Azizana mürid ol'' diye hitap edilmiş, ancak o bunu unutmuştu. Çerhi Rahmetullahi Aleyhine ''Beni gönlünüzden ayırmayınız'' diye rica etti. Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, bir şahıs, Hazreti Azizan'a, Ali Ramiteni Hazretlerine böyle ricada bulununca, o, gönlümüzde haktan gayrısı kalmadı. Bize bir hatıra bırak ki, onu görünce seni hatırlayalım buyurmuştu. Senin bırakacak bir şeyin de yok buyurdu ve takkesini çıkarıp, Yakup Çerhi Hazretlerine uzattı. ''Bunu sakla, bu takkeyi gördükçe bizi hatırlarsın.'' buyurdu. Sonra da ''Bu yolculukta Mevlana tac ettiğini mutlaka gör, o Evliyaullah'tandır.'' tavsiyesinde bulundu. Yakup Çerhi Rahmetullahi Aleyh şaşkın bir vaziyette ben Belh üzerinden memleketime dönüyorum o ise ters yönde, diye düşünüyordu. Nihayet belhe doğru hareket etti. Ancak yolda bazı zaruretler hasıl oldu ve deşt-i Kuleke gitmek mecburiyetinde kaldı. Bahaviddin Nakşibend Hazretlerinin sözünü hatırlayarak buna çok hayret etti. Orada Mevlana Taceddin'in sohbetine katıldı ve Nakşibend Hazretlerine olan muhabbeti bir kat daha arttı. Ona intisap etme arzusuyla tekrar Buhara'ya döndü. Yolda itimat ettiği bir meczubu gördü ve sadece gideyim mi diye sordu. Meczub, çabuk git diye cevap verdi ve yere birçok çizgiler çekti. Çerhi Hazretleri kendi kendine, bu çizgileri sayayım, eğer tek çıkarsa, bu arzumun gerçek olduğunu gösterir. Şüphesiz Allah tektir ve teki sever dedi. Sayı tek çıktı. Buhara'nın Fethabat mahallesindeki evinde bir müddet kaldı. Burada yaptığı istihaleler ve gördüğü rüyalar neticesinde Nakşibend hazretlerinin büyük bir veli olduğuna iyice kanaat getirdi. Kendisi şöyle buyurur. Hak Teala'nın yardımıyla bu fakirde talep arzusu oluştu. Nusreti ilahi bana rehberlik etti ve beni Hâce Bahaüddin Hazretlerinin sohbetine sevk etti. Yanlarına varıp intisap etme şerefine nail oldum. Onların bol keremleriyle irtifatlarına mazhar oldum. Allah Teala'nın yardımıyla iyice anladım ki Hacı Hazretleri evliyanın büyüklerinden kamil ve mükemmel bir zattır. Birçok gaybi işaret ve rüyadan sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp tefeül eyledim. Karşıma şu ayeti-kerime çıktı. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. El-Enam 90. Çerhi Hazretleri intisap etmek için Kasr-ı Arifan köyüne gittiğinde, Nakşibend rahmetullahi aleyh onu çok iyi karşıladı. Namazdan sonra sohbet oldu. Sohbetin sonunda Nakşibend rahmetullahi aleyh, Biz kendiliğimizden bir kimseyi mürid olarak kabul edemeyiz. Bu gece ne işaret zuhur edecek onu görelim. Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz buyurdu. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh, o geceki korku ve endişesini şöyle ifade eder. O geceden daha zor bir gece geçirmedim. Düşünüyordum, acaba bu büyük kapı açıldığında, kabulle mi yoksa redle mi karşılaşacağım? Geceyi zor geçiren Çerhi Rahmetullahi Aleyh, sabah namazını Nakşibend Hazretlerinin yanında kıldı. Namazdan sonra Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, ''Mübarek olsun, kabul yönünde işaret geldi.'' buyurdu. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh bir müddet şeyhinin yanında kaldı. Daha sonra izin alarak Buhara'dan ayrıldı. Nakşibend rahmetullahi aleyh ona, ''Bizden aldıklarını Allah Teala'nın kullarına ulaştır.'' Yanındakileri hitap ile, Uzaktakileri ise kitap ile yani mektup ve eser telifi ile irşad et buyurdu. Ayrıca Alaaddin Attar Hazretlerinin sohbetine devam etmesini tavsiye etti. Seyr-ü Süluk Yılları Yakup, Çerhi Hazretlerinden şöyle nakledilmiştir. Hacı Hazretlerinin emrettiği vukuf-u adedi zikriyle bir müddet meşgul olduktan sonra rüyamda, kendimi temiz ve büyük bir su içine düşmüş gördüm. Rüyamı Hacı Hazretlerine arz ettiğimde, bu rüya, ibadet ve taatlerinin kabul edildiğine delildir. Zira kalp, zikir vasıtasıyla ihya olmuştur. Yani su cismin hayat sebebi olduğu gibi, zikir suyu da kalbin hayat bulmasına sebep olmuştur buyurdular. Yine Yakup Çerhi Rahmetullah yali seyru sülük hakkında şöyle buyurur. Tasavvufun gayesi, kalbin Cenab-ı Hak'la huzur bulmasıdır. Rabb'e vuslattır. Bu kavuşma ise seyrü i sülük yoluyla olacaktır. Hz. Ali radıyallahu an şöyle buyurur, Dünyada ne yapmak gerektiğini ve ahirete nasıl hazırlanmak icap ettiğini öğrenen ve başkalarına da öğreten kişiye Allah rahmet eylesin. Demek ki dünyadayken seyr-i sülükü kendisine düstur edinen kişinin dünyası da, ahireti de, güzel ve hoş olacaktır Bu alemde ahiret hayatını isteyip Salih amellerde bulunanlar hak teââ'nın cemaliyle müşerref olurlar Nitekim ayet Kerim' de şöyle buyurulmuştur Kim ahireti ister ve inanarak ona layık bir şekilde çalışırsa işte onların sağyu gayretlerinin karşılığı tam olarak verilir. El İsra 19. Gaflete dalarak, nefsani arzularının zebunu olanlarsa, vuslattan mahrum kalırlar. Onlar hakkında da şu ayet-i kerime nazil olmuştur. Bizimle karşılaşmayı arzu ve ümit etmeyen, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların kazandıkları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Yunus 7-8 Diğer bir ayeti kelimede de şöyle buyurulur. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla idrak etmezler. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. El-A'raf 179 seyr sülük, sebatı ve belli bir nizam üzere gayret etmeyi gerektirir. Bu yolda salik evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi geceleri ihya etme gayretinde olmalıdır. Teheccüdün en mühim faydalarından biri kişinin kendisini dinleyebileceği, dikkatini nefsi üzerine toplayabileceği, halini muhasebe edebileceği bir an olmasıdır. Bu esnada kişi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatı ile meşgul olmalı. Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederek masivaullahı kalbinden uzaklaştırmalı ve kainatın yaratılış sebepleri üzerinde derin derin tefekkür etmelidir. Teheccüde kalkış seherdeki evrat için de bir hazırlıktır. Ayrıca salik gece karanlığında tefekkür-i mevtle meşgul olmalıdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün lezzetleri kökünden söküp atan ölümü çok çok tefekkür ediniz buyurmuşlardır. Diğer taraftan da salik kainatın yaratılışını ilahi kudret ve azamet tecellilerini tefekkür ederek kendi acizliğini idrak etmeli Böylece Cenabı Hakk'a olan marifet ve muhabbetini artırmaya çalışmalıdır. Bu kalbi hazırlıktan sonra sıra tevbeye gelir. Bunu kötü sıfatların terki, güzel vasıfların kazanılması yani nefs teskiyesi takip eder. Daha sonra büyük bir arınmışlık duygusu içinde lisani zikre ve Letaif'in zikrine devam edilir. Her gün tekrarlanan bu ameliye, zamanla masivayı kalpten çıkarır ve kişiyi Hakk'a yönelterek nihayetinde müşahede makamına ulaştırır. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh, Buhara'dan ayrıldıktan sonra bir müddet Keş'te ikamet etti. Bu esnada Nakşibend hazretlerinin vefat ettiğini haber aldı. Buna çok üzülen Çerhi Hazretleri, bir müddet sıkıntılı günler geçirdikten sonra, Şeyhinin talimatı icabı Alaaddin Attar Hazretlerinin yanına gitti. 11 sene kadar onun sohbetine devam etti. İrşat Hayatı. Alaaddin Atar Hazretlerinin vefatından sonra Hisar'ın Hülgatü köyüne yerleşen Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh bu köyde irşat faaliyetlerine devam etti. Yaklaşık 50 sene bu mukaddes vazifeyi icra etti. Kendisi şöyle buyurur. Sohbetlerinden mahrum kaldığımda Hazreti Hacem'in Bizden sana ne ulaştı ise başkalarına da ulaşsın emrini imkan nispetinde, etrafımızdakilere sohbet ederek, uzaktakilere de mektuplar göndermek suretiyle yerine getirmeye çalıştım. Fakir buna layık olmadığımı biliyorum. Ancak şuna da inanmak icap eder ki, Allah dostlarının bir şeye işareti hikmetten azade değildir. Yakup Çerhi Rahmetullah aleyh, istikamete çok ehemmiyet verirdi. İstikameti zahiri ve batını olmak üzere ikiye ayırırdı. Kulun belli vakitlerde eda etmesi gereken namaz, oruç, hac, zekat ve benzeri ibadetler, ahlaki meziyetler, muamelata dikkat etmek, Kur'an ve sünnetin muhtevasındaki emirlere ve nehilere riayet etmek gibi haller, istikametin zahiri yönünü teşkil eder. Batini istikametse kulun kalbinde her an Allah'ın huzurunda olduğu şuurunun oluşmasıdır ki bu hakiki imandır. Bu durumda istikamet kişinin her anını ihata eder. Bu ise yerine getirilmesi gereken en mühim kulluk ve cibelerinden biridir. Ayet-i Kerime'de buyurulur: Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Er-Ra'd 28 Her an Allah'ın huzurunda olduğunun şuuruyla, yani ihsan duygusuyla yaşayabilmek, velayete ulaşmanın en büyük şartıdır. Cenab-ı Hak insana her şeyden daha yakındır. O gece gündüz bizimle beraberken, biz başka şeylerle meşgul olmaktayız. Halbuki kiramen katibin yaptığımız her şeyi tespit halindedirler. El-İnfitar 11-12 ayeti kerimesinde zımnen şöyle bir ihtar mevcuttur. Biz seninleyiz. Sen neden bizden başkasıyla meşgulsün?